Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu konumuz orucun fıkhı ile ilgili konuları inşallah nasip olsa inşallah İslam'da geceler ersi güne bağlıdır. Bunun için yarın inşallah nasip olsa Ramazan olduğu için bu akşam Ramazan gecesi. Yani bugün güneşin batışı ile Ramazan'ın hükümleri başlamış oluyor. Bu akşamki akşam namazının sevabı Ramazan sevabı ile bağlantılı. Yine bu akşamki yasın namazı elhamdülillah Ramazan sevabı ile bağlantılı olmuş oluyor. Yine bu gece yapılan ibadetlerde Ramazan sevabı ile amma defterine yazılıyorlar. Rabbim inşallah Mevlamız mübarek ayı İslam alemine Müslümanlara hayırlı kılsın Mevlam. Ramazan ayı mübarek Sen de tabi bir defa gelen bir ay. Fakat bu anlayamayacağımız ölçüde çok kıymetli değerli bir ayramazan mübarek ayı. Bu ayın özelliğinin en büyüğü de oruç tabi tutmak. Ramazan ayında oruç ayıdır. Şimdi bu oruç önce kimlere farz? Buna bakalım inşallah. Bu kitaplara aldığım konuları aynı aktarım sizlere ibareyi de Sağm-ı Ramazan ayının orucu feriyotun farzdır. Ala küllü müslimin mükellefin. Bütün mükellef olan Müslümanlar üzerine farzdır. Ramazay'ın orucu. Ala küllü müslimin ve tabi Müslüman olmak. Sırada da mükellefin mükellef olmak kimler mükelleftir İslam hükümleriyle akıllı olmak ve bülüğe ermek aklı olmayan bir kişiye da farz değil namazda farz olmuyor yine bülüğe ermeyen bir çocuğa da namaza farz olmuyor Oruçta farz olmuyor. Ama tabi namazını kılarsa, oruç tutarsa sevabını alıyor. Hem kendi alıyor sevabını hem de ebeveyni sevabı alıyor. Edaen ve kallaen. Ramazan orucu hem eda yani vakın tutması farz oluyor. Eğer bir kişi bazı özürleri nedeniyle tutamadı oruçlarını sonradan kaza yapması yine kişiye farz oluyor. Bazı özürler nedeniyle dedik. Kimler özürlü olabiliyor? Allah Teala bizlere şöyle vuruyor Bekara suresinde Femen kâr mümkün merillan Mevlamız bizlere orucun farz kılındığını yazıldığını buyurutan sonra Mevlamızı şura buyuruyor. Sizden her kim ki biriniz Ramazan ayında hasta olursanız Mevlam buyuruyor. Minküm meryillan. Meraz hastalık demektir. Bir kişi orucu tutamayacak derecede hasta olursa bu nasıl belli olur? Fuka'la bunu şöyle buyuruyorlar. İki türlü bu belli olur. Bir kişi kendi deneyimleriyle bunu anlar. Yani kişi bakıyor ki öyle bir hastalığı var ki o derecede hasta kişi. Kişi bunu kendi anlayabilir. Ya da gizli hasta olur kişinin kişi bunu anlayamaz. Eğer uzman bir doktor, İslam'a karşı olmayan, İslam'ı bilen, Müslüman bir doktor, eğer kendisine sen oruç tutma, oruç sana zararlı derse, ama mutlaka Müslüman bir doktor olacak. Öyle ateisttir, İslam karşılığıdır. Sırf İslam'a karşı olduğu için, tabi onlar ezra'da karşı, namaza karşı, oruca karşı, onların sözü İslam'da geçerli değildir. Bir Müslüman doktor, eğer hastasına sen oruç tutamazsın, tutarsanız zararlı derse, o kişi o doktorun sözüyle amel eder, oruç tutmaz Ramazan'da. Yine bunun dışında Hadis-i Şerif'le Peygamberimizin hadisleri sabittir ki bir kadın da Ramazan ayı içerisinde eğer hamile gebe olursa kadının yapısı iştahı bünyesi müsaade değilse oruca ya o kadının kendisine ya da gelişmekte olan karnındaki çocuğa oruç zararı verecekse bu da Orucunu Ramazan tutmaz. Tabi sonra kaydetmesi gerekiyor. Demek ki hamile kadın da eğer gerek kendisine bir zarar olacaksa ya da karnındaki çocuğa zarar olacaksa o da bunu da tutmayabilebiliyor. Bilhassa tabi dört aydan sonra çocuğa ruh, can veriliyor. Sonra çocukta hızlı bir gelişme başlıyor ana karnında. E çocuğun bu gelişmesi gıdaya bağlı, gıdaya bağlı annesinin kanından alacağı gıdayla çocuğun gelişmesi, büyümesi ana kanında olgunlaşması gerekiyor. Demek ki bu gibi durumda hamile kadında uyuşturmaya bilgi Yine süt emziren bir kadın da eğer çocuğa ana sütünden başka bir şey vermiyorsa çocuğa oruç tuttuğu zamanda tabi sütü az gelip çocuğu yeterli şekilde beşleyemiyorsa o da tutmayabilebiliyor ama ana sütünün dışında daha çocuğa başka mamalar da verebiliyorsa onun tatması bir daha iyi ama tutmasa da olabiliyor Demek ki hamile kadında eğer çocuğun gelişmesine zarar verecekse e, bu tabii önemli mesele bu. Plaka hamilelik daha önemli mesele. Yine kişinin mesela kişinin çok muazzam başarısı var şiddetli, aşırı zafiri var işte ameliyat olmuşu şu bu olmuştur. Demek ki bu gibi hallerde. Ağır hasta olan kişi gerek kendi zanlı ile gerekse misun doktorun tavsiyesi ile uğraştırmayı bilebiliyor. Mevlamız buyuruyor yine ayet-i kerimesinde ev ala seferin ya da bir kişi Ramazan'da yolculuk halinde bulunursa bu tabi eskiden daha önemliydi eskiden çünkü eski yolculuklar ya at üzerinde ya deve üzerinde ya da yaya olarak yapılırdı. Yollarda o zamanlar lokanta ekmek şu bilen bulunmazdı. Bilhassa Arabistan gibi çöllerde uzak kasabalar birbirlerine demek ki kişi yolculukta da çünkü yolculukta olan kişinin meğerim şöyle buyuruyor Vetesumu hayırlekü mevlan buyurebilirdi Evet kişi yolculuk esnasında oruç tutamayacak derecede acile gitmesi gerekiyor yolda asüz kalabiliyorsa tutmaya ama tutarsa daha hayli mevlan buyuruyor. Bir de melambürüyor. Fir fan olup da oruç gücü yetmeyenler ve ellezine yutiku ne hum Ve ellezine yutiku ne oruca takati gücü olmayanlar. Bir kişi artık çok yaşlanmıştır, bir fazla yiyemez ara sıra sık yemesi ama tabi çok az yer oruçmaya gücü yetmezse ya da bir kişi öyle bir hastaya yakalanmış ki iyi olma ihtimali yoktu ben bu hastalıktan öyle gidecek o zaman bunlar ne yapacaklar bunlar ileride kaza yapamayacağı için onlara şey bir kolaylık veriyor Fidyetün Ta'am-ı miski Mevlam buyuruyor. Fidye için her gün için bir fidye fitre verecek. Yani bir fitre kaç liraysa daha doğrusu bir kişinin bir günlük yiyeceği, kan doyuracağı ise bunu verecek. Bu da nedir? Ta'am-ı bir fakir doyurmak. Demek ki bir kişiye artık aşırı yaşlı, zayıf gücü yetmiyor oruç tutmaya, ya da pek yaşlı değilse bile, ama öyle bir hastalığa yakalanmış ki, hastalığın tedavisi mümkün değil tıbbende. Geçmeyecek bir hastalık, oruç tutmasına engel olan bir hastalık, o zaman bunlar ne yaparlar? Bayramdan sonra, kaza yap ümiti olmadığı için, bunlar her günde bir fite verirler. Dilerse para olarak bir fitre verir. Neyse fitre her seneye göre. Ya dilerse bir kişiyi bir gün doyurur. Şimdi asıl konunun başlığı inşallah tabi orucun fıkıh yönünden konuları. Oruç ne demektir şimdi? Arapça savum, sıyam yani bunlar massadır bunlar. bir tutmaya bir şeyi oruç savm denir. Yani emseke, imsak tutma anlamına geliyor Arapçada. Tabi bu neyi tutacak kişi? Malum bedene giren şeyi engelleyecek kişi. Şimdi fıkı olarak orucun şöyle tarif yapılıyor. Bu ibareyi müte aldım. Es savmi oruç nedir diyor ve o oruç terkül ekli yemeği terk etmek yemeği terk etmek ve şürevi her türlü meşrubatı su içmeyi terk etmek oruç iken veluvatı ve cinse münasebeti terk etmek oruç anlamı oruç bu demek ki orunun tarifi her türlü yenen gıdadan kendine alıkoyamak, bir şey yememek, bir şey içmemek ve cinsel münasirte bulunmamak. Fakat ne zamandan ne zamana kadar ama yani sınırı başlangıcı ve sonu ne kadar minel fecri ile grubi buyuruyor. Minel fecri fecri sadıktan fecir deniyor Doğuda sabahtan güneş doğmadan çok daha önce Doğuda ufukta bir beyazlık belirir. Belirir. Tam doğu ufukta. Hatta bunda iki fecir vardır. Bir feci kâzi denir. Yalancı fecir denir. böyle. O zaman da yine doğa beyazlık olur ama kaybolur. Yine arkana karanlık basar Doğuda. İkinci fecir feci sadık yani doğru feci denir buna işte bu feci sadıkta doğuda önce ip şeklinde bir beyazlık olur sonra bu genişler gelmeye başlar tabi bunu biz bugün doğuda ufukta biz bunu göremeyiz beceremeyiz bu işleri ama tahkimlerle bu işi yapabiliriz bunları çünkü güneş dünyamız ufkuna 19 derece yaklaşınca, güneşin cürmü, ziyası ışığı vurmaz, ama ufka vurur, beyazlık olur böylece. Demek ki imsak vaktinden, imsak vaktinden, ileri grubi, güneşin batışına, akşam zemine kadar bu işleri yapmamak. Yani yemeği, içmeyi, günsel münasebeti terk etmek, feci sadıktan İmsak vaktinden güneşin batışına kadar. Yalnız takvimdeki imsak vakitleri imsakın bittiğini bildirir. Yani bunu bilhassa gözünü alalım bunları. Takvimde imsak denen o vakit, imsak vakti yeme içmenin bittiğini bildiren vakittir. Bunun için El geldiği kadar tahkümlerdeki imsakiyelerdeki ve Ramazan'da sabah ezanın okunuşu ki o an zaten sabahın vakti girmiştir. İmsak vakti çıkmıştır. Bunun için buna çok özen dikkat edelim inşallah Teala. Sabah ezanından Ramazan'da imsak vaktinden hiç olmazsa şöyle 5-10 dakika önce inşallah Yemeye çıkmayın ve çalışalım, garanti olsun barışa. Çünkü Allah korusun ezan Allahu ekber dediği anda imsak vakti bitti ve sabah namazı vakti başladığı için o anda kişi ağza yutması yutarsa orucu başlamamış oluyor. O yine bir şey yemez ama orucu kaza etmesi gerekiyor. Bu dikkat edin inşallah yani elden geldiği kadar. Ramazan'da sabah okumadan takvimlerdeki imsak vakti girmeden girmeden önce inşallah yemeğimi bırakmaya çalışırım inşallah. Şimdi orucun tarifi. Yani oruç ne denir? Demek ki feci sadıktan imsak vaktinden güneşin batışı akşam kadar her türlü yemeği içmeyi cinsel işlere bırakmak bırakmak, ama meal niyetin orucu niyetti olma koşulu ile bir kişi imsah vaktinden akşama kadar bir şey yemese yola gitti işi var gücü var iş daha yok bir şey yok ama oruçlarına da niyet etmedi oruç etmediği halde ama bir şey yememiş oruç olmuyor. Ve niyetin mutlaka niyet etmesi koşuluyla, orucu etmesi koşulu koşuluyla min ehliyi bir de oruç tutmaya ehil olacak kişi. Oruç tutmaya ehil yani yetenekli olmayan bir kişi her ne kadar oruç tutma niyet etse orucu olmaz ve nedir bu oruca ehil olmak, oruçlamaya ehil iterek olmak nedir? Müslüm'ün önce tabi Müslüman olmak. Bir gayrimüslüm, Hristiyan yahut Atais şu bu. Bir gayrimüslüm, Müslüman olmayan bir kişi her ne kadar oruçlamaniyette etse, aç suza kalsa orucu oruç sayılmamaz sayılmaz, namazı namaz sayılmaz. Önce müteşessim olması gerekiyor. Sonra akülün akıllı olması gerekiyor. Akle ermeyen, oruca akle ermeyen bir kişi, Allah korusun, bir deli mesela, her ne kadar oruç tutuyor filan, benden dese de, niye dese de olmaz. Burada baluğun gelmiyor yani oruca etmeye başlamak için bülüve ermek şart değil. Orucun farz olması bülü ermesi şartına bağlı orucun farz olması kişiye. Ama bülüve ermeyen bir çocuk orucu ederse ak orucu oruçtur. Oruca başlayabilir. Bir de tahirün temiz olması gerekiyor. Yani kişinin Oruca niyet edip başlaması için temiz olması. Neden temiz olacak? Menihaydın, nifasın. Hayz adet halinden, nifas doğum kanından da temiz olmakta gerekiyor. Kişinin oruca ehliyetli olabilmesi için. Demek ki bir kadın insak vaktinde henüz adet halinde ise temizlenmemiş ise ya da doğumdan sonra bir kadın doğum kanı geliyorsa nifas halde ise o kadın her ne kadar Müslüman da olsa akıl da olsa oruç niyet etse oruç, oruç değildir hatta günaha girer oruç tutarsa günaha girer. Niye günaha giriyor? Nasıl ki abdestsiz namaz kılmak günah ise bu da Hatta bir kadın gece Ramazan'da imsak vakti kalktı, yemeğini yedi, temiz haldeydi. Adede değildi. Sonra gündüz adete geldiği anda ne yapacak? Orucunu bozacak. Oruç tutmayacak. Yani efendim. hatta akşama 15 dakika bile kalmışsa bir kadında Ate geldiği anda mümkünse gece veren bir damla su içecek. Yani ufak görmesi tabii de görürler. Onların bir şeye kadar da belirtmesi için hiçbir şey gerekiyor. Yani namazda abdestin bozulmasına benzer bu. Bir kişi namaz karken abdesti bozulduğu anda namazı yapması gerekiyor. Buna benziyor. Peki niyeti ne zaman yapması lazım Ramazan'a? Veci Eda Ramazan Ramazan ayının edası yani Ramazan'ı günde tutarken bunu niyeti? Minel leyli ila makab nusbun dehari Minel leyli geceden niyet yapabilir ila makable nusbun dehari günün yarısı da öncesine kadar. Yani Ramazan günü akşam ezanından sonra kişi ne edebilir? Yarın oruç tutmaya edebilir. Bir kişi akşam ezanından önce yani güneş batmadan önce yarın oruç açacağını ederse o sayılmaz. Demek ki Ramazan ayının orucu ne zaman başlıyor? Mutlaka geceden olacak. Akşamdan sonra başlayacak. İsterse yastırınca yapar, yaz yapabilir. Tabi savra kalkar, yemeğini yer on nasıl yapabilir? Yapamadı, unuttu kişi. Ya da oldu ya savra kalkamadı mesela. savra kalkamadı. Niyeti kalkmaktı uyandı baktı ki eyvah sarı baktı geçmişte ne yapacak bu kişi niyetini yapabilir yapabilir ne zamana kadar günün yarısı olmadan önce yalnız gün deyince iki türlü gün vardır biri şerii biri örfü deniyor örfe göre gün güneşin doğuşuyla başlar basıya biter ama şerii açıdan yani diri açıdan gün nedir fecis sadıkla başlar. İmsak vaktine başlar gün, akşam özeline kadar. Demek ki günün yaralanışı oruç olacak. Bu tabi yalnız Hanebi göre bu ama. Mezhebi şafiye göre ise mutlaka gizliliğe şarttır. Çünkü şafi mezhebine göre eğer bir kişi imsak vaktinden sonra Mesela işte sabah mazdan sonra işraf vaktine kuş vakti niyet ederse orucu olmadığına göre. Şah mezhebeye göre. Neden? Çünkü günün bir kısmı niyetsiz geçtiği için. Olmuyor. Bunun için elden geldiği kadar sevgili muhterem kardeşlerim. Orucumuzun dört mezhebe göre de uygun olması için ne yapalım? Elden geldiği kadar inşallah imsak vaktine sahur yemene kalkalım. O sahur vakti çok ama değerli bir vakittir. Seher vakti böyle. Aşıkların yandığı bir andır böyle. Rahmet İlhan'ın böyle ufuktan saçıldığı andır. Seher vakti. İnşallah elden kadar sahur yemeğine kalkalım. Kendisi buna göre hazırlayalım. Ve inşallah zaten bir kişi sahur yemeğine oruç tutmak niyetine kalkıyor. E, yemekten sonra ağzın çakılıyor orucu hazırlık yapıyor asıl zaten niyet nedir? kalbine bunu geçirmesi geçirmesi tabi bir de bunu dilleri söylerse daha iyi olur e, niyet ettim Allah razı için Ramazan tutmaya diye. şimdi i̇şte gelirim inşallah muhtemelen bir de tabi Orucu bozan şeyler var. Bozmayan şeyler var. Bir de orucun bozulup da yalnız kaza. Yani günle gün gerekenler var. Bir de kefaret. Altmış gün peşi peşi oruçma kefaret. Bir de kaza altmış gün olmuş oluyor. Şimdi bunlara gelin inşallah nasıl bozulur inşallah. Önce orucu bozulu zannedilen ama orucu bozmayan birkaç mesele var. Önce bunu belirelim inşallah. Çünkü çok Müslüman kardeşlerimiz eyvah orucun bozuldu zannediyorlar. E sonra da orucunu bir de bozuyorlar Allah korusun böylece. Halbuki bakınız bir kişinin orucu bulursa bile o kişinin kalkıp orucu bozmaması gerekiyor. Dikkatle Ramazan'a gerekiyor. Şimdi gelirim inşallah hangi meseleler orucu bozmaz. La yüfsüzü savmeh orucu bozmaz. Levi <gülüyor> ekele bir kişi Ramazan'da oruçlu iken bir şey yese. Ev şeribe, ev cami nasiyen. Bir kişi Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken nasiyen diyor, unutarak unutarak, oruçlu olduğunu unutarak, Ramazan unutarak kişi bir şey yese, kişi bir şey ise, hatta kişi, işiyle cinsel bile bulunsa unutarak, oruç bozulmuyor. Kaza da gerekmiyor buna. Neden? Peygamber Büyük Aleyhisselam Hazretleri İda Ekele Saimi oruçlu bir kişiyi Oruçluyken bir şey yeser, nasiyen unutarak, un oruçlu olduğunu alışkanlık gereği, hele mutfakta hanım mesela bir şey yaparken, ya da başka biri, çocuk kim olsun, oruçluyken oruçlu unutarak bir şey yeser, ev şeribe nasiyen ya da kişi unutarak bir şey içse, Şin mahbubü rızkın o ancak bir rızıktır ki sağ kollu alehi felakallahu O Allah'ın ona yatırdığı rızıktır. Allah rızkını etmiştir. Bunda kaza gerekmiyor. Bunu belirlemiş inşallah. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz gerek Ramazan ayında gerek Ramazan dışında oruç tutarken oruşu olduğunu unutarak bir şey yerse bir şey içerse, içerse hatta bakınız eşliğiyle münasebeyle bulunsa kişi ikisi unuturlarsa bunların oruçları bozulmuyor. Oruçlara bozulmuyor bunların yerine kazanır gerekmiyor bunların. Ancak bunda bir incelik var şimdi Kişi oruç olduğu unuttu. Bir şey yemeye başladı. İyiyor bir şeyleri. Eğer bir şey yerken ya kendi aklına gelse ya da başka bir şey hatırlatsa bak Ramazan oruçları hatırlatsa ağzındaki lokmayı çıkarma imkanı varken onu çıkarmayıp da çiğneip yutarsa orucu bozuluğu muhtemelenler. Orucu bozuluyor. hatta e, kefarte gerekiyor burada. Kasen yutarsa böylece. Ama şu da olabilir artık yutmak üzere iki aklına geldi ve az söylendi kendisine. Artık yutmak üzere söylendi ama onu artık çıkaramadı gitti o böylece. Bunu da zarar yok böylece. Bunu zarar yok ama ağızdaki lokma, lokmayı çiğneme halinde daha yutağa gelmemiş lokma çiğneme halinde böyle zevkli lokma için aklına geldi birer hatırlatıldığı, hatırlatıldı bunu rahatça dışarı çıkarabilir ama aslında ben artık yedim buna diye önemsemeyerek alıp yutarsa Allah korusun orucu bozulur ve hatta buna bağlı fukaya göre kefalde de gerekiyor kazanın dışında peki şimdi bir kişi Ramazanda başka bir Müslüman kardeşinin oruç tuttuğunu bildiği bir kardeşinin Ramazan bunu yediği görse ne yapacak? Ne yapacak kişi? Mesela evde de olabilir tabi. Eşlerin biri çocuk, ana, kardeş neyse ya da arkadaş arasında oruç tuttuğunu biliyor karşı kendilerinin. Bir şey yiyor. Ne yapacak? Bakacak. Oruçlu olan kişi unutarak bir şey yemekte. Onun durumuna bakacak. Çok yaşlı, zayıf, rahatsız biraz, hatta orucu zor tutuyor. Hiç onu görmemize gelecek. Yesin. Bak, buna böyle. Hatırlatmayacak böyle. Hatırlatmayacak, yesin böylece. Ona bir şey söylemeyecek böylece. Burada söylemek daha eftardır. Söylememek eftardır burada. Şükretme gerekiyor burada yesin. Nasıl orucu? Bozulmuyor Allah katında. Eğer oruçlu olan bir kardeşi kardeşi oruçlu unta orucunu bir şey yiyor. Buna gören kişi bakacak durumuna eğer genç kuvvetli oruçluğu gücü kuvveti güzel yerinde ona söylemesi gerekiyor. Söylemese buna mekru ol yani. Yani suçlu oluyor bu kişi. Sen şey gerekiyor. Hemen söyleyecek, "Arkadaş, ne yapıyorsun sen? Bak kardeşim evladım ne yapıyorsun sen? Bak Ramazan oruçlusun." Öyle mi? Hemen tabii abi o da o da yapacak. İçi zo bırakacak. Lokmaysa gidip pusluğa onu tükürecek bu Onu tükürecek. Yine orucu bozmayan birkaç konu daha var. Bir kişi imsak vaktinden sonra yasa uyusa ihtilam olsa yani kendisine gusül gereken bir hal olsa bu da orucu bozmuyor, Oruca hiçbir bir zarar vermiyor. Demek ki tekrarlıyorum imsak vaktinden sonra kişi sabahından sonra yatsa, uyusa uykusunda Erkek olsun, kadın olsun, ihtilam olsa, gusülü gereken hal olsa, yani kıyottan yaşı da bulsa kişi, bulsa ne yapacak? Kalkacak tabi, her zamanki gibi, bayan edecek, kuzu apresini alacak, orucuna hiçbir zarar vermez. Orucu oruçtur, bir zarar yoktur böylece. Oruçlu olan kişinin yıkanırken kulağına su kaçsa bu su vermiyor. Orucu bozmuyor. Demek ki kişinin kulağına su kaçsa oruçluyken, yıkanırken de kulağına su kaçsa yani kulağını özel pamuklardan tıkama gerekiyor yok. Kulağına su da kaçsa oruçluyken orucu bozmaz. Ancak bir kişinin kulağına özel olarak bir ilaç bir şey damlatılırsa o bozar ama tabii yerine kaza gerekir yalnız böylece. Demek ki kulağa su kaçması orucu bozmuyor, oruca bir zarar vermiyor. Ancak kulağa özel olarak ilaç damlatılırsa orucu bozar ama güne gün gerekir, kaza gerekir. Göze gelince göze bir ilaç damlatılsa bu doğrucu bozmuyor muhteremler. Demek ki göze ilaç anlatılsa bu doğrucu bozmuyor. Ayrıca bir kişi istemediği halde kişi sakınabildiği halde mesela dumanlı bir yerden kişi geçiyor duman ya da yazın olabilir bazen tabii çok toz muz olabilir derimen de un olabilir kişinin boğazına bunun bu ağzına her neyse genellikle yani işte ağzını kapar tabi ama burundan yine ya duman isimidi halde gelse toz falan gelse gelse hatta kişi konuşurken veyahut esterken kişi oruçluyken boğazına sine kaçsa yusuf sineğe kaçsa boğazından orucu bozmuyordu burada. demek ki bu da orucu bozmuyor bunlar da ama bir kişi özel olarak bir buharlı koklasa uçuşu bir şeyi bile koklasa borcu bozar. Bir de inşallah kusma konusu. Oruçlükten kusma. Bilhassa Ramazan ilk günlerinde bu olay daha fazla olabiliyor. Millere alışık olmadığı için tabi oruca genelde kişileri gece biraz... fazla... kaçıran kişilerin... E, mideleri bozulur. Biraz... bir kusma olayı vardır. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam... şekilde bizlere... men zerahül kayı... ve hüve saimi... bir kişi... oruçlu iken... kişinin istek... iradesi olmadan... yani kişi parma falan sokmadan kişi kusma uğraşmadan o kişinin hiçbir şey olma, fiili olmadan kendiliğinden kusma gelse ağzına kutsa Feliz Aleyhi Kavdu'yu o kişinin onları bozulmaz o kişiye kaza gerekmez buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu bak iyi belirmiş Allah ama dikkat eden buraya şu konuya kişi kendi uğraşmıyor Kişiye bir fil yok... ...yani boğazın parmağını sokmuyor... ...bir şey yapmıyor kişi... ...kendiliğinden başı döndü... ...midesi bulandı, bir şey oldu da... ...kusma geldi... ...ne kadar kusarsa kussun... ...azı olsa olsun... ...daha çok olsun... ...kişi kendi bir şey yapmadan... ...kendiliğinden... ...kusma gelirse... ...bu kusma ne kadar çok olsa olsun... Orucuna hiçbir zararı yok. Hiç zararı yok. Ağzını çakalı bu kadar. Orucu oruçtur, Orucu bozulmaz, kaza gerekmez. Ve imiz teskavi amden feliyak yaktı. Buraya pek anlaşılmaz. Eğer kişi kapsen kusmayı uğraşırsa, Kişi kendi uğraşıyla, gerek parmağa sokarak, kendini zorlayarak kişi, zorla kusmaya uğraşırsa, ve kusarsa kusarsa o zaman ne olacak? Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. İmam Muhammed'e göre ise daha az bile kutsa ama kendi uğraştığı için yani kendi fiiliyle sunu ile olduğu için kendi uğraşma olduğu için az az orucu bozar. Fakat Buradaki fukuhanın fetvası, yani fetva verecek o makamda olanların şeyleri, büyük alimler şeyleri nedir? İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göredir. Demek ki bir kişi kendi isteğiyle, kendi ile ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Bir de şöyle bir şey olabilir urşeyken ağzına kusma gelebilir, kusma gelip de geri dönme olabilir böyle. Tam ağzına geliyor, kendinden geri dönüyor, kendinden geri dönüyor. Yine bunda Ebu Yusuf'a e göre ağız dolusu olursa, ağız tamamen doludu kişi bunun tabidir artık yani böyle az gerse gene geri gider ağız dolusu olursa e, kişi bunu hemen bir yere tükürebilir Mustafa banyalı ise bir yere gidebilir kişi böylece o zaman bu orucu bozar ama ağız dolusu olmasa kendinden ağzına geldi gene geri döner kendisi kendi kendine bu da oruca hiçbir zarar vermez orucu oruçtur kaza gerekmez bunda da bunu bir özetleyeyim, kusma meselesini, biraz tabii karışık mesele olduğu için, sorun şu, mesela insanın isteği iradesi dışında, kendiliğinden kusma geldi, kustu. Ne kadar kussun orucuna hiçbir zarar vermez, orucu bozmaz, kaza gerekmez. Yine kendilerinden kusma ağzına kadar geldi ama ağzı olsun değil, epey bir kusma geldi ama geri hemen döndü. Bu da orucu bozulmaz, kaza gerekmez. <gülüyor> Ancak kişi kendi iradesi isteğiyle kusma uğraşırsa, uğraşırsa, oruçluyken uğraşırsa, ağız dolusu <gülüyor> kusarsa o zaman bu da ittifakla orucu bozulmaz. Şimdi gelin bir de inşallah Orucun bozulan meseleleri Hangi meseleler Orucu bozar Buna bakalım inşallah Bu da ikiye ayrılıyor Oruç bozulduğu halde Bazen yalnız kaza gerekir Güne gün gerekir Bazen de Bir de kefaret ceza gerekir. Bu da nedir? Altmış gün oruç peşi peşine bir de kazası 61 olmuş oluyor. şöyle önce geliyorum inşallah. Orucu bozuk da hem kaza hem kefaret yani 60 gün gereken. İza fi'ale sa'imi ta'i'an bila ikrahin müteammiden. İza ale sa'imi oruç olan kişi şu şu şekli işi yaparsa ta' an kendi itaat, kendi kendine bir yaparsa bila ikrahin kimse kendini zorlamıyor kimse alnına silah dayamıyor kimse boyuna yapışmıyor bir baskı zoramı olmadığı halde oruç olan bir kişi kendi ilinde iş yaparsa mütaham eden kasten yaparsa, muhtar deyin, gayremuhtar ve muhtar mecbur da değil, bedensiz açıdan. Mesela kişi Ramazan'da oruçluyken aniden ağır hastalansa kişi, ağır hastalansa kişi, ki ilaç alması o anda gerek, Kalbi kuşurdu, bir şey bir şey oldu, şekeri muazzam yükseldi, yani artı bir hayat tehlikeye dönüşebilecek iş, buna muzdar döyü yani, ızdırar hali ya yani zorunlu hali deniyor buna. Kış tabi böyle bir halde orucun mu bozar Hemen bozar. Gerek hastaneye gider her neyse be elinde olsun. Demek ki kişi Ramazan ayının içerisinde oruçluyken böyle hayati bir tehlike oluşursa, hastalığı birden bir ağır olursa işte tansiyon gibi, kalbin sıkışması gibi böyle e, olursa, demek ki bu kişi ne yapabilir o anda? Bu kişi o anda orijinali bozabilir. Ama böyle bir durum yokken, yani zorlama yok, zorlama yok, böyle bir zorunlu bir hastalık, rahatsızlık yok, yokken, bir kişi kendi isteğiyle kasten, bir şey yerse bir şey içerse veya eşiyle kişi cinsel halde bulunursa bulunursa lizimühül kallahu ve'l kefaretü bu kişiye hem kaza yani güne gün hem de kefaret gerekiyor kefareti açıklayacağım daha inşallah konuyu biraz daha inşallah Tekrar diyorum... sevgili kardeşlerim... ...yanlış anlaşılmaması için fıkıh meselelerin... ...demek ki bir kişi... ...Ramazan ayı... ...orucunda... ...çünkü... ...eğer bir Müslüman kişi... ...Ramazan ayının dışında... ...dışında... ...gerek Ramazan'ın... ...kaza orucu olsun... ...gerek keferat orucu olsun... ...gerek başka orucu olsun... ...ne orucu olursa olsun... Bir kişi Ramazan ayının dışında oruçuyken orucunu kasten bozarsa o kişi yalnız kaza güne gün gerekir. Bu Ramazan'a mahsus. Ramazan'ın kutsallığı, yüceliği, Ramazan'ın bir öme saygı gerekiyor. buna gerekiyor? Demek ki bir kişi Ramazan ayı içerisinde oruçlar iken bir zorlama yok, baskı yok, alma silahı yok, öyle bir hastalık hali durumu kendisi yok. Kişi böyleyken kişi kasten, kasten orucunu badarsa, kasten badarsa, yeme, içme ve hatta eşiyle münasete bulunursa bu kişiye Bizim kallâğı ve kâfâreti bu kişiye hem kaza hem kâfâr gerekiyor. Yalnız Şafi mezhebine göre bir kişi Ramazan ayında ayında eğer cinste münaseb bulunursa yalnız ona kâfâr gerekiyor. Hanife'ye göre ise kasten yesede, de, itse de yine buna yapar gerekiyor buna. Gıdaen ev devaen yediği şey ister gıda örf adete göre yani nefsin hoşlandığı, hoşlandığı bir şeyi yerse bu ister gıda olsun ister deva ilaç olsun. Olsun. Tabi ilaç deyince yine tekrarlayayım. Ağır hastalık bunun dışında bu olay ama. Biraz mesela baş ağrıyor. İşte biraz hasif şunlar bunlar var da işte şu hapımı alayım da şunu alayım derse ve bunu ağız yoluyla alırsa eğer bir kişi gıda sayılmayan bir şey yerse yani örf adete göre insanların yemediği, yemeyeceği, nefsin hoş sanmadığı kişi bir şey yerse, orucu böyle bozarsa, bunda kefaret gerekmiyor. Ne gibi? Mesela, derim ki pirinç. Bir kişi oruçlu, Ramazan ayında gerek yemekteki bir pirinci, bir pirinç tanesini. Gerekse pilav olmuş, yani pişmiş, yağlı, tuzlu. Pilav bir pirinci kişi, kastel oruçları bile bile alıp yutarsa orucu bozuluyor. Buna hem kaza hem karit gerekiyor. Ama bir kişi kuru ve çiğ pirinci, kuru çiğ pirinç kişi yutarsa orucu bozuluyor, buna kaza gerekiyor dedim Çünkü kuru çiğ pirinç yemeği biz hoşlanmaz böyle. Bu örfate göre gelmez. Bunun gibi bir insan çiğ mercimeği, işte çiğ kuru fasulyeyi, hatta bir kişi bir fındığı kabuğunda yutsa, dış kabuğunda yutsa, onunca bozuluyor ama yine kaza gerekiyor. Ama kişi iç fındığı yerse, kabuğu, ayrılmış fındığı yerse, Bunda hem kaza hem kefal gerekiyor. Bakınız. Yani buradaki incelik şu. İncilik burada. Örf, ate göre gıda sayılan. insanların yediği şeyler, nefsinde hoşlandığı şeyleri kişi Ramazan'da kasten yerse, hem kaza kefaret gerekiyor ama örf ahte göre yenmeyen nefsin hoşçamalı şeyi yiyen kişi orucu bozuluyor yalnız burada kaza gerekiyor. İşte bunun gibi pişmiş fasulyeyi yiyen kişi hem kaza hem kefaret pişmiş bir pilav olmuş pirinci tanesini yutan kişi hem kaza hem kefaret gerekirken kişi kuru çiğ fasulyeyi çiğ mercimeyi, e, kuru çiğ pirinci yerse, orucu bozuluyor, yalnız kaza gerekiyor. Hatta şöyle bir şey bile bunda var, bir kişi al bir şey tuz, alsa, yutsa bunu, orucu bozulduğu gibi, buna kaza, de gerekiyor. Ama bir sen bir avuçlu alıp yutarsa, yalnız kaza gerekiyor. Çünkü o kadar hoşlanmaz bir avuç zan. Peki nedir bu kefaret şimdi muhterem kardeşlerim? Nedir bu kefaret? Kefaret önce bir köle azadı. Tabu bu yok günümüzde bu hüküm şimdi yürüye girmiyor olmayınca. mecbur değiliz bulmaya da. İkincisi nedir? Oruç. İki ay oruç. Kami göre 60 gün gün alatımın tutuşa kişi bir kişi Ramazan ayı içerisinde Oruçma niyet etmiş. Oruca başlamış. Kişi oruçluyken, ağır hasta durumu olmadan, bir ikrah zorunlu olmadan, kişi kendinden kas orucunu bozarsa, örfate göre yenen bir şeyi yerse, ya da ilacı alırsa, kullanırsa, ağız yoluyla kullanırsa, bak ağız oluyorum, Bunda incelik var. Ağız yolu alırsa, buna hem kayıp kefaret gerekiyor... ne neyse kefarette... 60 gün... uyutacak... ama ara vermeden peşi peşine atacak... 60 gün kefareti... bir günde kazası yapacak... 50 gün tuttu orucunu... kefare böyle... 51. günü... hastalandı... bir şey bir şey oldu... bir engel oldu... tutamadı... 50 günü... kefare orucu olarak yandı... Tabii sevabı nafile dönüşüyor... sevabı yanmıyor ama kefat orucu iptal oldu, bozuldu yine birden başlayacak Yani kadınlar tabi bunun dışında yani al gören kadın o adet günlerine tutmayacak ama adetinden temizlendiği bir gün atlarsa onda orucu olmaz onu atlamayacak bir kişi zamanında mesela gençliğinde Oruca başımı Ramazan'da Orucunu bozmuş Sonra bu kişi Kefet tutamamış da Önemsemiş neyse olmuş bir şey Yaşlanmış Artık yaşlanmış hasta e, Tabi artık Pişman oluyor şimdi Baştan geçmiş Ama oruç tutamıyor 60 gün. ne yapacak bu da Bu kişi de bu lafa 60 fakir doyuracak Yani 60 tane fite verecek Bunun yerine Hatta kişi ölürken böyle bir şey olsun vasiyet yapması gerekiyor ölüm haline, ölümden önce. Söylemesi gerekiyor evlatlarına, hanımına, eşine, kolasına kimse varsa işte ben bir zamanlar işte böyle orucum başlamışken orucum böyle bile bile kastan bozmuştum. Orucumu kefart tutamamıştım. Benim Ölten sonra bunun için bunun fidesini verin diye vasiyet yapması gerekiyor bence. peki bunun yakınları olur mu acaba? Hanefi de olmuyor muhteremler. Oruç olmuyor. Ancak bu fitre. Güne gün fitre verilir. Hatta kaza orucu varsa bile mesela bir kişi ölürken vasiyet ederse, haber verirse ki işte benim üzerimde 20 gün oruç borcum var. 15 oruç borcum var. Tutamadım. Ya daha fazla borcum var derse ne gerekiyor? Her günüşe bir fakire bir fitre verilir. Topla verilebilir bu böylece. Şey. Şaf mevzeben göre ise yakınlarının biri oruç tabir eder. Şaf sebebe göre. Demek ki bir kişi şaf mevzebine mensub ise Şinabar ölen annesi babası yakını din kardeşi oruç borcu var ne yapar kalk onu oktabilir o bela Hanefi oruç tutmuyor fihi göre Teşkütül kefareti bir tarbi hazin evnifas'in emberudin bibihul lil fıtri şimdi bir konuda burada bir kişi Ramazan ayı içerisinde günlerinde oruçluyken orucunu kasten bozdu. Bozdu orucunu kasten. Oldu Allah korusun bozdu. Bu kişi orucunu bozan kişi o günü orucunu bozduğu gün mesela kalınsa adetini görse günü veya günü Her neyse Kadın dedim ki işte en iyisi kadın sıkıldı, daraldı, bunaldı artık. Darem uzun günlerde şunda bunda kadın. Oruçlayan kadın orucu bozdu böyle. Kastan bozdu. Tabi ne gerekiyor? Kefaret. Altmış gün kefaret. Bir de kaza gerekiyor Ama o kadın aynı gün ağzını verdi Kefaret düştü bundan. gerekmiyor kefaret. Aynı gün ama. Olursa. Ya doğum yaptı mesela aynı gün. yapıyor Ya da oruç tutmasına engel olacak kadar ağır hastalansa kişi o günü hastalansa o günü ağır hastalandı ki oruç tutamaz oruç boğulması gerekiyor iler alması gerekiyor ağır hastalandı yine o kişiye kefaret düşüyor kefareti ondan kişi kurtulmuş oluyor Bir kişi savr yedi. Ağzını çalkaladı ama diş arasında bir şey kalmış. Vinib tila mal istanihi finkane kadar humusati kala finkan dunha layak olduğu. Bir kişi oruçluyken gündüz diş arasında bir şey kalmış. Eğer nohuttan daha küçük. No tanrıcından daha küçük, i̇şte et kalmış, bir mercimek kalmış, başka bir şey kalmışsa, küçük bir şey kalmışsa, kişi, işte yutkunurken, şey yaparken, dinle oynarken, dışarı çıkarken, onu yutuverdi. Yutuverdi. Bu orijinal zarar vermiyor. Neden? Bu çükrüye tabi oluyor. Bunu engellemiyor kişi böylece. Ama o ağzında kalan, dışarısında kalan o madde, nesne, gıda, nohut miktarı kadar ise bu hemen yutulmaz. Bu kendi gitmezlikle beraber bu tabi yutulmak ister bunda Kişi bunu yutarsa orucu bozuyor buradan. Ama kişi dışarıdan bir şey alırsa, ne kadar küçük olsa, hatta kişi bir sam tanesini alıp ağzına atsa, yutarsa orucu tabi bozar bu. <gülüyor> Sakız cikre çiğnemeye gelince daha önce birkaç yavaş çiğnenmiş sakız. Arta da hepsi gitmiş. Bu sakızı çiğnemek oruçlar iken mekruh oluyor. Ne diyeyim mekruh? Çirkin keri demek. Yani orucu lekeli orucu böyle. Nasıl ki bir ambalajı, paket ambalajı bozuluyor bozuluyor, hırpalanıyorsa, buruşuyorsa, kırışıyorsa, oruç da buna benziyor. Demek ki oruçlu olan bir kadın, bir kız oruçluyken daha ve çiğnenmiş sakızı bak, ediyoruz, daha önce çiğnenmiş sakızı çiğnerse ama hiç çiğnenmeyen bir sakızı cikleti aldı ağzına attı tabanda bir şeker var, tat var bir şey var onda içinde bir madde var koku maddeler var bu tabi boğazını aşılınca için bu orucu bozanıktır amlar. Dikkat edin bu abone Ve şunu da hatırlayan burada kadınlar tabii oruç omuksa sadece kana çiğneyebilirler kadınlar. Hatta onlar için bu iyidir de. Yani dişetine bestek kadınları gerçek sakız ama. Çıkı değil tabii. Sakız erkekler ise mekruh oruç sakız çiğnemeleri. Yani erkeklerin Or şu o nokta zamanda sakışcine meder ki dedi erkeklerin böyle, Kadına benzediği için. Bir kadın imsaq vaktinde adet halinde. Tabi orucu başlayamaz. Oruç tutmaz. Ama yemek yemiyor tabi o. Onu görse kalan bir şey bu. Bir kadın imsak vaktinden sonra adeten temizlendi. Adeti kesildi. Yani beyazı geldi temizlendi. Ama imsak vaktinden sonra. Bu kadın artık oruçta mı dokun tabi. Hatta imsak vakti çıkıtan sonra 10 15 dakika sonra bile olsa, bile olsa, kadın aten temizlense yine onu tutamaz. Uçamaz. Gerçi, dedi ki az evvel kaba kuşluya kadar, yani kuşluya kadar, niye? Caiz ama bir şartla. Kişiyi o vakte kadar orucu engele bir şey yapmama koşuluyla. Hatta bir kişi mesela imsakta kalkamadı. Olur ya gece işte yoldan geldi, hasta oldu, gece uyuyamadı, gızabı vardı, hastası vardı, uyuyamadı. Kişi imsakta uyuyup kalmış. İmsakta çıkmış uyan da uykusundan. Uyandı ama uyanmadan olduğunda Unutarak biraz bir şey yedi. Ya bir şey işte Sonra altına geldi ki Ramazan diye, imsak kalkamadım diye, niye orca başlayamaz? Unutarak yedi ama, imsaktan bir şey yediği için, artık orucu başlayamaz böyle şey bu. Başlayamaz. Ama tabi günler gün posisi gerekiyor, tabi kaza yapması gerekiyor. Demek ki bir kadın da, imsak vaktinden sonra temizlenebildi, ikincisi bir seferi kişi kişi yolculukta zahmet yolculukta oruç tutmuş yolculukta ama gününüz geldi evine vatana döndü veya bir gayrimüslim ramazan günü içerisinde e, iman etti müslüman oldu ya da bir hasta Oruça niyet etmemiş ağır hasta ama öyle bir de iyileşti kendine geldi. Ya da bir çocuk buluverdi Ramazan gün içerisinde. Ne yapacak bunlar? O günün kalan kısmında bir şey yemeyecekler bak arkadaşlar. Yani bu konu çok mühim. Hasta idi, oruç tutma başlıyetmedi başa mı doğruca Hatta sabah bir şey yedi belki mi sebace? ama sonradan artık iyileşti böyle, unutabilecek hale gelebildi. Ya da kişi seferden döndü, oruçlu olmuş yolda, memleketten döndü, ya da bir kadın aden temizlendi insadan sonra ne yapacaklar bunlar? O günün kalan kısmında bir şey yemeyecekler. Haram olmuyor Mekruh oluyor. Neden? Ramazan ayının bir saygınlığı, hürmeti kusiyeti var. Buna ihlal etmemeleri için vereceğim. Şey. Ama tabi bir kadın oruca başladı, temizdi, günüz halete geldi, onun da bir şey yemesi eftal. Çünkü ortamı o durumda, haramı oruçması, onu yemesi eftal. Bir kişi imsah vaktinde sofraya oturuyor, yemek yiyor, daha imsak vakti olmadı zannediyor. Ya sadı yanlış geri kalmış, ya uyku seslerinde sadını ters yanlış gördü kişi ya da sadı yok anında daha imsak vakti olmadı diye yemeğini yiyor kişi böyle. Yemeğini yiyor. Sonra da bakıyor ki mesela ezan duymayan bir yerde uzak bir yerde olabilir. Kişi sonradan Bakıyor eyvah benim sağlığım yanlışmış. İşin farkına varıyor. İnsan çıktığı halde yemek yemiş. Bu kişi ne yapacak? Bu da yine tabi kalan kısmını o gün bir şey yemeyecek sonradan. Ama sonra günle gün kaza yapacak müdürüm kardeşlerim. Kaza yapacak. Bir de bunu aksi olabilir. Akşam ezanında olabilir. Biraz daha kapılı havada, böyle buldu havalarda kişiye akşam olduğu zanneder. Bazı radyo televizyonda da ezan okunuyor. Başka illerden ezan okunuyor. Mesela komşunun biri açmıştır televizyonunu. Tam ezan okuyor. Doğuda başka eke okuyan bir yerlerde. Bu kişi de onu ezan zannederek vakti ezan zannederek orucu açarsa buna da ne gerekiyor? Günle gün kaza gerekiyor. Demek ki akşamda ee, ezan akşam ezanı olmadan ezan olmadan güneş batmadan ama hava kapalıyken diyorum bakınız. Eğer hava açık güneş görünüyor. Güneş görünüyor da efendim ben işte ezan zail ettiğimde orucu bozdum. Bunda hem kaza hem kibar gerekiyor bunda. Çünkü güneş var büyük. Açık beyine falan belirti var açık güneş. Ama güneş yok. Hava kapalı. E, ta akşam da hava kararmış da Ezoğlu zannediyor. Gerek Saad'a aldandı. Gerek ki ezan aşrağına aldandı. Orca bozduysa. Bunlar da güne gün kaza gerekiyor. Bir de muhterem kardeşlerim hanımlarla ilgili bir mesela var birer tabii mahrem mesele ama oruçla ilgili olduğu için yani orucu bozabildiği için aynı bunu ibare okuyayım size in shāAllah in ed fi ferciha bir kadın imsak vaktinden sonra oruç yiyken edep yerine içine temizlemek için, parmak ıssak olarak edep yerine sokarsa, orucu o'dur muhteremler. Ev ed kutleten ferciha, ed dahile ve gayebeha, yine bir kadın, imsak vakti çıktıktan sonra, orucuyken, edep yerine, içine pamuk koyarsa, Pamuğun da tamamı içine girip pay bulursa orucu bozuluyor. Bir hilafi mahallevi bakıyor tarafı haricen. Ancak koyduğu pamuğun bir kısmı dışarıda birazcık kalırsa orucu bozmuyor muhtemelen. Orucu bozmuyor bu. Hatta şey bir kural vardır fıkıhta oruçla ilgili olarak. Bir kişi Mesela bir eski maden paraları, orta delik paraları vardı baraj. örnek biri Bir kişi ortası delik bir madeni parayı veya başka bir şeyi ona kişi ip bağlayarak bağlayarak yutsa, yutsa ipi dışarıda olur. orucu bozuyor mu bakmadılar? ya. Eğer o yuttuğu madeni parayı işte o madde? lovut olabilir mesela başka olabilir böylece. İpe bağlı olmak zorunda yutarsa yutadan gelişen orucu bozuluyor böylece. Ama ipe bağlıysa yıp ip dışarıdaysa orucu bozulmuyor. Demek ki aynı bunun gibi bir kadın da oruçluyken imsaktan sonra edep yerine pamuk koyarsa pamuğun tamamı işine giderse içerse bu orucunu bozar buka imsaktan önce pamuk koyması gerekiyor eğer imsattan sonra da koyamaz zorunluluğu varsa o zaman pamuğu biraz fazla koyacak pamuğun bir dışarıda kalacak o zaman borcu bozmaz erkeklere gelince erkekler hatta pamuk kullanabilirler bilhassa bazı tekva müslümanlar tuvaletten çıktan sonra akıntı gelmesine karşı ekiklere penisine vabamuk koyabilirler. Ekiklere zarar etmiyor. Hatta ilaç korsa zarar etmiyor, etmiyor. Ancak kadınlara mey zarar ediyor. Kadın iş organı sayıldığı için bu. Biraz da mühterem kardeşlerim inşallah teraf-ı namazdan bahsediyoruz inşallah. Tabi oruç ilgili daha konular daha var. Fakat fıkıh meseleleri çok uzun anlatılınca unutuluyor tabi bir peşine bunlar. İnşallah bu konuları unutmasak yani daha öz ana konuları anlatmaya çalıştım. Orucu bazan konuları anlatmaya çalıştım. <Gülüyor> teravi namazı teravi terbihanın çoğulu terbiha bir rahatlama huzuru bulma bir dinlenme isra anlamına geliyor sözlük olarak geliyor neden böyle demişler her dört e kadar bir oturup ya dinlenildiği için yani teravih namazının dinlene dinlene huzurla yavaş kılınması gerektiği için muhtemelen kardeşlerim. Aslı teravih namazının aslı iki yerde bir selam vermektir. Esas yöntemelerin budur böylece. Ama dörtte bir de kılınabilir. Olmaz değil, olabilir. Eğer bir kişi mesela evinde kılıyorsa evindeki cemaat yapıyorsa ikide bir selam daha eftar tabi. Ama cami uygulama dörte birdir. Olabilir. Hiçbir sakın yoktur bunda. Olabilir. Yanlış şu var şimdi. Yani günümüzde epey bir zamandan devam eden bir, böyle bir şey vardır. Terahü namazı Artık namazdan da başka bir şeye benziyor muhtemelenler. Yani namaz özelliğini kaybeden bir şeye duruma geldi trafi namazı. Sanki trafi namazının çok azil kılınması böyle. Hemen bitirmesi gerekiyor sanki. Nereye çıkmış bu muhtemelen? Halbuki bundaki amaç nedir? Jamazan'ın gecelerini ibadete geçirme amaç bu aslında. Ta adam maksat. dışında 20 rekat eden var. 20 rekat mamaz böyle şey. 20, 20 Fatihe-i Şerif, 20 zamm-ı sure, 10 tanesi Banaka, 10'lar tane etiyati et salavatlar okunuyor. Bu kadar rükû var, secdesi var rükû tesbihi var, sili tesbihleri var. Gerçekten çok böyle değerli ramazdan ihya eden bir namaz geçeri. Ya da bir namaz. Tavya namazı. Yalnız tabi dediğim gibi işte Allah korusun günümüzde bazı görevliler sanki komşu caminin cemaatini çekecekte onları da, onlara çalacak sanki de, yani kendisine ne bileyim biri ne bundan bir zannediyor, daha hızlı kaldırma, kıldırma, jert gibi olacak, kıldırma, ne okunan kıraat, kuran anlamına gelebiliyor, ne rükü rükü oluyor, ne secde secde oluyor, ne de tadil yerine geliyor. Hatta böyle namazı kılmadığı kişi daha da günahı da giriyor muhteremler. Çünkü bir kişi üzerine farz olmayan bir nafe namaza. Yani sünneti nafiye denir genel olarak. Bir kişi bir nafe namaza başladığı zaman onu tamamlaması vacip oluyor. Hatta bir kişi bir nafe namaza başlasa onu bozuna bırakma mecbur kalsa Sonra kazası gerekiyor. Sonra vacip oluyor. İşini bir kişi teravih namazına niyet ediyor. Buna başlıyor diyorlar. Eğer bu namaz namaz olmazsa her gece bir de kazası bu vacip oluyor üzerine kişi oluyor. Böyle işte. Yani bilmiyorum böyle bir namazı kıldıranlar görevliler, Bu insanın günahı nasıl yükselebilir halbuki? buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri El İmam Zaminun buyuruyor bakın, El İmam Zaminun İmam olan kişi eğer namazında kusur ederse onu zamin onu tazmin edecek tazmin edecek cihazını çekecek mahşire hakkı yapacaklar ona yapacaklar bunun için Gerev hocalar da yani onlar rica ediyorum ve Allah aşkıyla ediyorum böylece namazı oynamasınlar böylece. Oynamaz namazı böylece. Namaz namazdır böyle. Kur'an Kur'andır. Allah'tan korkup okumayı başdır küldür. Bir gün bir çocuk henüz 10 onun keşşığında yanıma geldi de dedi ki bana ben de birkaç tane namaz ezbeledim. ezberledim." Ben dinlermiştim Bak, okuyayım dedi. Okuyorum bak dedim böylece. Bir başla. Her dakika farzı ne yapıyorsun? Ne oldu? E ben de Ramazan hocadan böyle öğrendim böylece. Bak, adına kötü örnek oluyor hani. Kötü örnek oluyor böyle işe. Elim şey, evdeki bir okuyorlar. Nasıl okuyorlar? Namaza yeni başlayan bir Müslüman genç genelde teravih de başlıyorlar. Merak ediyorlar namaza, Ramazan'ın bereketiyle Ramazan'daki hürmeti saygınlığıyla ilah rahmetin boldu ile çok işe tabi Ramazan teraviye gidiyorlar namaza alışabiliyor bazıları bundan, alışabiliyorlar ama nasıl alışıyorlar işte teravide öyle alışıyorlar böyle paldır külü ömer şey ne rükü var, ne rükü tesbihati var Niye? Ta rekan böyle. Yani rüküden kalkana dikilme, durma, iki sefer arasında dikilme, kıraati düzül okuma. Yok. Öyle alışıyorlar. Namaz böyle gidiyor. ömür böyle gidiyor. Böylece. Kim bunun asıl sorumlusu Allah katında miratta görevler muhteremde. Görevler bu şekilde. Böylece. Bunun için onlara uyarıyorum buradan Allah aşkına onlara rica ediyorum muhteremde. Böylece, namazı oynamasınlar. Kur'an'la oynamasınlar böyle şey. Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an yutulmaz böyle şey. Mevlamıdır Kur'an-ı Kerim'inde. Sevgillah. Ve reddilir Kur'ane tertiyle Allah'a Allah biliyor. Bakın. Ve reddilir Kur'ane tertiyle Kur'an-ı Kerim'i tertil üzerine okuyun Mevlam buyuruyor. Neyse tertil? Harfin hakkını vererek meddeleri çekerek harf meddeleri Çekerek, herhangi hakkını vererek böyle tane tane tam belirli din okumak onayi kerime. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâken na'abudu ve İyyâken neste'in böyle tane okumak gerekir. Öyle pavdur-i kürlüyor. Ağzını yuvarlayarak şakşık şakşık okuramamaz böyle Allah'ın hep okuma o şekilde böyle okuyan mesuldür ve namazı olmaz sonra rükû rükûda en aşağı 3 defa tesbih gerekiyor rükûda rükûda sonra en aşağı 3 defa ama ibadet olarak Sübhane Rabbi'l Azim Sübhane Rabbi'l Azim 3 defa rükûden kalkınca simiallâhu lümen hamideh zorlayacak Zorluktan sonra tam duracak. Rabbena lekel hamd etecek Hemen kalkıp inmeyecek bu allah Ekber secdye varacak. Secde en azından üç sefer ama tane tane tesbih yapacak. Sonra secden kalkınca allah Ekber oturacak biraz. allah Ekber rükaya varacak. Sonra ettiyatı okurken etkile olmaz mıdır? ettehiyyâtu Lillahi ve salavâti ve tayyibât. Böyle okuma gerekiyor. İşte muhtemelen sevgili kardeşlerim terafi namazımızı güzel kılmaya çalışalım. Allah korusun yeni namaza başlayanlar da öyle öğreniyorlar. Öyle gidiyorlar Allah korusun. Hanımda erkekler de yapar. öyle gidiyor. Allah korusun. bu öyle gidiyor. İşte ona önder olan ona öyle namazı hocalar, görevliler, Allah'tan sorun bulunuyor. Resulullah buyuruyor, el i̇mam ül İmam, cemaat namazını tamamlayacak mahşerde. Onun sağlıklı, onlara verecek muhteremler. Yapmama gerekiyor. Elden geldiği kadar inşallah, namazı güzel kıldıranları tercih edelim, onu arayalım muhterem sevgili kardeşlerim. Yüce Mevlamız inşallah muhtemelen. Allah bir de çok dua edelim bu Ramazan gecelerinde. Duaların kabul olduğu bir zamandır Ramazan gecelerinde. İslam alemi Müslümanlar tabi çok garip bir durumda. Her taraf dünya beraber, müslümanlar garip durumda. Her taraftan İslam'a saldırı. Her taraftan Müslümanlara saldırı. Müslümanları aşağılama, İslami her ilahi emirleri diniz sembol diye yasaklama. Baskı, zulüm. İslam'a karşı tabi her gecen bir sabahı var. Hiç kuşkusuz sabah olacak muhtemelen. İslam'ın güneşi doğacak. Ne zaman doğacak? Allah'ın takdir ettiği zamanda bu olacak muhtemelen. Buna hiç kimse engel olamaz. Nasıl ki gökteki maddi güneşin doğuşuna kimse engel olamıyorsa gelen yağışlı havaya kasırkaya, fırtınaya yağmura, sele kimse engel olamıyorsa böylece. olamıyorsa evet gerçi meteoroloji abi veriyor Tamiri meteoroloji çoğu tabi doğruyu tahmin edebiliyor meteoroloji ya diyor işte yağışlı hava geliyor korkunsel olabilir Açlı yağışlar gelebilir. Açlı sıcak gelebilir. Geliyor ya tam, Tahmin edebiliyor. Ama karışamıyor. Karışamıyor. Dünya teşlim oluyor. En büyük ülkelerde o tayfunlara, kasırgalara teşlim oluyor. Allah'ın vakti dilediği bir şeye karşı gelemiyor. Bunun gibi elhamdülillah İslam'ın da günün şu doğacak muhteremler bu olacak. Bu Olacak bu. Bizim görevimizdedir İslam'ı yaşamak muhteremler. İşte bu mübarek Ramazan gecenin inşaatı ala tabi hem kendi nefsimize dua edelim ki allah Teala'ya gerçek kul olmaya çalışalım muhteremler. Burası önemli olan bu şekilde böyle. Bir de İslam'ı yaşarsak hatta İslam dışına kalanlar da bunu görerek İslam'a gelirler muhtemelenler. İslam böyle gelir İslam bedelişe. İslam bir an dünya çıkıp böyle gelirdi böyle. Müslümanların yaşantısını görenler İslam'a özendiler. Gelip yalvardılar ben müslüman olacağım diye. İslam böyle olmalı muhtemelen. İslam nereye girdiyse baskı olmalı muhtemelen. İşte bakın Fatih İstanbul'u Fethi Bakrı'nın bedelişe. Bir tek kiliseyi yıktırmadı. Biri papaza bir şey yapmamı törenen Dinin serbestliğinizi de böyle. İnsan kimseye karışmıyor böyle. İslam'da baskı zorlamak yok. İslam'da böyle. İslam anlatmak. Tebbi başlığında böyle. İşte çok sevgili kardeşlerim. İnşallah bu mayak Ramazan gecelerine tabii hem nefsimize dua edelim. Tabii borçlar var. Hastalar var. içimizde hastaneye yatanlar var. Fisinde olsun, Irak'ta olsun, Çeçin'te olsun, Afganistan olsun. Müslüman kardeşlerimiz tabi yaralılar var, sakatlar var. Açlar var, fakirler var. Onlara hiç olmasa dua edelim muhteremler Allah-u Teala'ya. Çünkü bir insan diğer Müslüman için üzülmese iman tam değil muhterem. Komşu açken tok yatan Peygamber bizden değil bu muhtemelen Yani tam gerçek Müslüman diye anlamına geliyor. Komşu açken tok yatan böyle. Komşu ızdırapta, sıkıntıda böyle yaralı, hastayken böyle kana kana doyesi yiyip yatmak bu tabi İslam kardeşliğinin gereği değil muhtemelen. Böyle. Bu muhtemelen işlebi konu inşallah. Merhaba inşallah. Bu embarkımız aynı bütün Müslümanlar hayırlı kısın inşallah muhteremler. Allah emanet olsununuz. İlla tere Fatiha.